Ve salat ve salam aleyhisselam ala sidi al vel-akhirin ve şefi al-müjdabin muhammedin al-mustafa al emin ve ala alihi ve ve mentebi ahbubi ihsanin ilayimidin. Ama بعد فعلموا أيها الأخوان فإن أفضل الحديث كتاب الله ve ef dalal hedi hediyeseyyidina Muhammed'in sallallahu aleyhi ve Alihi ve sahih vetebi bir ihsan ve şerral umuri muhtesaati ha ve külle muhtefein bid ve külle bit dalale ve külle dalalein ve sahhi ve hafinnar deevi senedir muttası ilen debi sallallahu aleyhi ve selleme enme o kal İnne şemsetatlu ma akar mi şeytan? Fe kat, fe ıza talat farakaha. Şu meseved karıneha fe ıza farakaha. Ve lil grubu karıneha, fe garabet farakaha felatüsselü hadihi Sadece Rasulullah ﷺ evkemakal. Az büyümüz Muhterem ve sevgili kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sallam Efendimizin hadis-i şeriflerini okumak üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına başlamadan önce, evvela Peygamber Efendimizin ruhu hediye olsun diye, sonra onun sevdiği Cümle, ashabının, etbaının, ahbabının, ezvacının, evradının, zürriyetinin, salihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin, mürşid-i kamillerimizin, evliya Allah büyüklerimizin, Ebu Bekir Sıddık ve Ali Mufiza'dan Şeyhimiz Muhammed Saidi i kadar hmm, gelmiş geçmiş cümle, Sadat-ı Meşayihimizin, eserini okuduğumuz Gümüşhaneli hocamızın, bu beldeleri fetheden fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin, hasreten Fatih Sultan Mehmet Han'ın ve ordusu mensuplarının beldemizin medari ifdarı Büyükşehir Aleyhisselam ve Ebu Eyyubel Ensari Hazretlerinin ve sahabe-i kiram ve Salihlerin uzaktan yakından bu dersi dinlemeye gelen siz kıymetli kardeşlerimizin ahirete geçmiş bütün Osman geçmişlerinin, sevdiklerinin yakınlarının, dostlarının ruhlarına bizlerden birer hediye-i olsun, ruhları şad olsun, makamları âlâ olsun, şefaatleri, himmetleri, tevcifleri üzerimize olsun diye. Bizler de Rabb'imizin rızasına uygun ömür sürelim, Kur'an yolunda yürüyelim, Peygamber Efendimiz'in sünnetini şu asırda ihya edelim de şehit sevapları kazanalım diye. Rabbimizin rızasına vasıf olup iki can da aziz, bahtiyar olalım diye bir fatiha, üç ihlas şerif okuyup öyle başlayalım. Buyurun Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Okuduğumuz hadis-i şerifler ramuz Ahadis'in 101. sayfasındadır. 4. hadis-i şerifin Arapça metnini, mübarek metnini okuduk. Aşağı doğru devam edeceğiz. Bu 4. hadis-i şerifi Ahmet İbni Hanbel İbni Vace ve daha başka kaynaklar rivayet etmişler. Naali şöyle İnneşşemse hiç şüphe yok ki güneş Tatlı oma akarniş şeytan. Şeytanın boynuzu ile beraber doğar şeytan. Veyahut şeytan ile beraber doğar. Şeytanın yakınlığı ile beraber doğar. Fe izah talaat güneş doğduğu zaman kareneha ona yaklaşır. Onunla beraber olur. Feizel tefaat doğuş yerinden yükseldiği zaman farakaha şeytan ondan güneşten ayrılır. Sümme örneğin öğleyin vakti istiva derler. Yani günün tam orta yeri. iki tarafı müsavi olduğu zamana vakti istiva diyorlar. Saati istiva. O istiva zamanına, yani öğleden önceki zamana geldiği zaman karenaha, şeytan tekrar güneşe yaklaşır. zalet artık tam o orta yerden biraz daha kaydı mı batıya doğru? Yani yarıyı biraz geçti mi? Farakaha, gene şeytan ondan ayrılır. Feizazalet dil grup batmak üzere Aşağı ufka doğru sarktı mı? tekrar ona mukarin olur, yakın olur, yakınlaşır. Feza garabet baktığı zaman tarakha yine ayrılır. Demek ki üç vakitte şeytan güneşe yaklaşıyor, güneşle beraber oluyor. Doğarken, katepedeyken, batarken. Felatusalı fi felatusalı haldi evkati bu üç zamanda namaz kılmayın. Bu üç vakitte namaz kılmayın diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Fıkıh kitaplarına böylece Peygamber Efendimizin bu vakitlerde namaz kılmayın dediği zamanlar evkatı mekruhe. Yani namazın kılınmadığı efendim kerahet vakitleri diye geçmiştir. Diyelim ki bir insan uyuya kaldı da veya bayıldı, hastalandı da güneşin doğması sırasına kadar namazı kılamadı sabah namazı. Hani ezanlar okundu falan ama fecir attı sabahın vakti girdi ama kılamadı. Tam güneş doğarken kılacak durumu oldu. Hani. Bin bir çeşit hal olabilir. kalmış olur, hasta olur, baygın olur, bayılmış olur, tam o sırada ayılır. Ay namazım geçiyor, kalkayım kılayım filan. Dediği zaman, o vakitte kılar mı? Kılamaz. Neden? Mekruh vakittir. Güneş doğacak, biraz vakit geçecek. Ne kadar vakit geçecek? 25-30 dakika kadar bir vaktin geçmesi gerekiyor. Efendim ee, o zaman kerahat vakti çıkıyor. Bir de güneş tam öğle vakti yukarıya, tepeye dikildiği zaman gene kerahat vaktidir. O vakitte de namaz kılamaz insan. Hani abdest alayım da duha namazımı kılayım. Kıl, kılsaydın ama daha önceden kılsaydın. Şimdi duha namazının artık kılınmayacağı zaman geldi. Vakti istiva oldu. O vakitte Peygamber Efendimiz namaz kılmayın dedi. Kılınmaz. Akşam güneş batarken gene efendim nafile namaz kılınmaz. Ama ikindi kılmamışsa farzı kılmamışsa kılınır. İkindi kılmış da onun arkasından bir namaz kılayım filan kılınmaz. O vakitte kılınmaz. Bu üç vakte kerahet vakitleri denilir. Namazın kılınmadığı vakitler. Bunları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz böyle buyuruyor. Güneş şeytanının yaklaşmış olduğu bir şekilde doğar doğarken doğdu mu şeytan onunla yakın olur bitişir yukarıda bitişir batarken bitişir diyor tabi şeytan nasıl bir mahluktur efendim şekli nasıldır güneşle nasıl beraber olur bu bir esrarengiz iş bu sayfada birkaç hadis sonra şeytanlarla ilgili hadisler gelecek. Hep önümüzdeki sayfada da şeytanlarla ilgili hadisler gelecek. Çünkü Ş harfindeyiz. Harf sırasına göre hepsi topluca gelecek. Birçok şey öğreneceğiz. Şeytanla ilgili bilgileri bu gelen hadisi şeriflerle öğreneceğiz. Öğrendiğimiz şeylerden bir tanesi güneş doğarken güneşin yanına şeytan gidiyor. Tepedeyken gene yanına gidiyor. Batarken gene gidiyor. Nasıl bir şey? bilmiyoruz ki biz bu alemin esrarengiz birçok tarafı var bu dünyanın bu kainatın, evrenin efendim olayların bilmediğimiz tarafları var insanın ruhu var insanın içinde şeytan var, dışında şeytan var şeytan insanın damarları içinde dolaşabiliyor kanın dolaştığı gibi aklına giriyor vesvese veriyor böyle bir Efendim, ee, mahluk öğreneceğiz. Bu üç vakitte namaz kılınmak kılınmaması gerekiyor. Bunu görmüş olduk bu hadis-i şerifle. 5. hadis-i şerife geçiyoruz. Şeytanlarla ilgili öbür hadis-i şerifler aşağıda gelir diye. Efendim, izahları oraya bırakarak 5. hadis-i şerif sayfanın inne şehre tekünü Tirs ve işrine yevmen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyurmuş ki Kameri ay Kameri ay efendim 29 gün olur diyor. Şimdi biliyorsunuz bizim ay dediğimiz bir zaman birimi var. Yıl 12 aydır diyoruz. Ay iki çeşittir. Bir şemsi takvime göre, güneşe göre ay işte bunların şimdiki isimleri Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık diye gidiyor. Bundan evvel başka isimleri vardı. Efendim, Teşrin evvel, Teşrin-i Sani, ka kanunu evvel, kanun Sani falan gibi isimler vardı. Onlar biraz değişikliğe uğramış. Bunlara Şemsi aylar denir. Yani güneşle ilgili aylar. Bunlar gayrı muntazam. Şubat 28 oluyor. Mart 31 oluyor. Nisan 30 oluyor. Mayıs 31 oluyor. Haziran oluyor 30 oluyor. Temmuz 31 oluyor. Ağustos da 31 oluyor. Peş peşe giderken değişerek orada da değişmiyor. Bir 28 oluyor, dört yılda bir de 29 oluyor Şubat. Çok gayrimuntazamlıklar var. Yani şeyde şemsi aylarda. Eh, artık bunların cetvelleri yapılmış. Bizi bu gayrimuntazamlıklar, değişiklikler ilgilendirmiyor. Takvimi alıyoruz, bakıyoruz bugün ayın kaçı vesaire. İşimizi öyle hallediyoruz ama insanlar bu ayları tespitte eskiden beri çok usuller ortaya koymuşlar, çeşitli takvimler ortaya çıkarmışlar. Biz şimdi şemsi takvimi kullanıyoruz. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve bizim şemsi takvimi kullanmaya başlayış başladığımız yakın zamana kadar bütün Müslüman ecdadımız ve İslam aleminin çok geniş bir bölümü hep Kameri takvim diye bir takvim kullanır. Bunun esası da aydır, kamerdir. Kameri takvimin bir ayı nasıl tamam olur? Güneşin battığı tarafa bak evinden. Eline kağıdı kalemi al bak. Bugün bir şey gördün mü görmedin, yarın gördün mü görmedin. Bir gün orada... İncecik hilali göreceksin güneş battığı zaman. Heh. Hilali ilk gördüğün zaman güneşin battığı yerde o gün ayın biridir. Bir. Yeni bir kamerayı ay başladı. O gittikçe büyür. Ertesi gün baktığı zaman ince olmaz. Biraz daha kalın olur. Daha ertesi gün bir misli daha kalın olur. Yani ilkinin bir misli daha kalın olur. Dert gün ilkilik kadar daha eklenir, daha kalın olur. Yedi günde yarım olur, yarım daire olur. Yani bir daireyi kesersen nasıl olur? Yarım. Elma po, e, şeyi ekmeği ikiye kesiyorsun, yarım ekmek gibi olur. On dört günde, on dört buçuk günde ne olur? Yedi yedi on dört, biraz da küsüratı var. O zaman da dolunay olur, yüz varlık tam olur üç haftada gene yarım olur ama bu tarafta olur bu sefer yarım. İlk yarım sağdadır, öteki yarım soldadır. Ondan sonra da gene incelir, incelir kaybolur. İnceldiği zamanlar sabah görünmeye başlar. Sabah namazına giden insan hava berraksa bakar, aa hilal. Bak kalınca havada görüyorum. Ertesi gün biraz daha ince, ertesi gün biraz daha ince, nihayet bir gün görünmez. İşte o görünmediği günün ertesi günü filan artık güneşin battığı yere gelip bakarsan, akşamüstü bakarsan, sabahin görünmez olduğu zaman o zaman hilal o günlerde görmeyecek gözle görürsün. Kamerayı takvimin esası hilali, güneşin battığı yerde görmektir. İlk gördüğü zaman ertesi gün ayın biridir. Bir daha gördüğü zaman o ay bitmiştir. Öbür ayın ayın biridir. Gelelim astronomi ilmi heyet hesaplarına ilmi heyet hesaplarına göre dünyanın etrafında ay dönüyor ondan oluyor bu hilal durumu ayın evreleri dediğimiz hilal yarım ay dolunay yarım ay tekrar hilal tekrar kaybolma tekrar görünme buna ayın evreleri deniliyor evreleri diyebilirsiniz evre diyebilirsiniz çünkü adım adım değişiyor, kalınlaşıyor filan, doğduğu zaman da değişiyor, battığı zaman da değişiyor, bunların hesapları var, cetvelleri var. Ay'ın evreleri neden oluyor? Ay dünyanın etrafında dönüyor da orada olduğu zaman ince görünüyor, böyle geldiği zaman yarın görünüyor, böyle geldiği zaman güneş burada olduğundan tam aydınlık tarafını görüyorsun, tam görünüyor. Bu tarafa geldiği zaman gene yarım görünüyor. Bu tarafa doğru geldiği zaman gene hilal görünüyor. Tam buraya geldiği zaman da sen baktığın zaman hiçbir şey görmüyorsun. Çünkü karanlık tarafa bakıyorsun. İşin aslı bu. İlmi heyet, astronomi, gök bilimi bakımından da durum bu. Ne kadar da döner ay Güneş'in etrafı, dünyanın etrafında 29 gün küsuratı var. 12 saat bilmem kaç dakikada bilmem kaç saniyede dönüşünü tamamlar ama 30 olmaz 29 gün. İşte burada da Peygamber Sallallahu Aleyhi Ssalem efendimiz buyuruyor ki: İnne şehre teküünü tiz adam ve işini eyemen bir kameri ay 29 gün olur. Onun arkasında bir hadis şerif daha var haber aniden rivayet edilmiş: İnne şehre la yükmilu selasineleye. Kamerye ay 30 güne tamamlanmaz, eksiktir yani 29 gün küsürdür. Tabii Peygamber Efendimiz gök bilimci değil ama Peygamber Efendimiz Allah'ın Peygamberi Allah'ına her şeyi efendim inceden inceye bildiriyor. Efendim o da bize bildirmiş birçok hususlarda nice bilmediğimiz şeyleri o ümmi Peygamberden öğreniyoruz. Ümmi yani birisi hoca olup da ona bir şey öğretmemiş dünyadan bir insan buna hocalık etmemiş eline kalem aldırıp yazı yazdıkmamış oku bakalım diye yetiştirmemiş ama edde beni Rabbi fehçene dediği Allah yetiştirmiş Allah öğretmiş her şeyi biliyor eski ümmetlerin istilahlı meselelerini biliyor Yahudiler soru soruyorlar. Yahudilerin sorularının cevaplarını söylüyor. Tamam doğru, tabii doğru. Hak peygamber de ondan doğru. Onlar imtihan için soruyorlar, bakalım hakiki peygamber mi yoksa iddiacı birisi mi diye e, doğrusunu söylüyor. Neden? Allah bildiriyor. Allah Celle Celaluhu hak peygamber olduğundan her şeyi bildiriyor. Onun için o zamandan o asırdan buyurmuş ki ay 29 gündür 30'a tamamlanmaz. Tamam. Küme Cihan halkı artık biliyor ki ay 30 gün olmaz. Niye bunu söylemiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Bir ayetin iniş sebebine sebebi nüzül derler. Ayet neden nazil oldu? Falanca adam şöyle yaptı da onun üzerine Peygamber Efendimiz'e ayet indi. Şu şöyle oldu da ayet indi diyoruz. Buna sebebi nüzülü ayet derler. Ayetin iniş sebebi. Bir sebeple bir olay olmuştur da onun için ayet inmiştir. Hadis-i şerifleri de Peygamber Efendimiz söylerken bir sebep olmuştur da bir olay sebep olmuştur. Ondan dolayı o söz söylenmiştir. Ona da sebebi vürudi hadis derler. Hadisin varid olmasının sebebi hadisin söylenmesine sebep olan olay. Bu olay ne? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ee, hanımlarının yanına bir ay gelmeyeceğim demiş. O bir ay yirmi dokuz gün olduğunu onun için böyle beyan ediyor. Biz de tabi bunu bilmemiz lazım. Biz de bu konuyu bilmeliyiz. Neden? Dini ibadetlerimiz kameri ayların başlangıçlarıyla ilgilidir. Ramazan geldi mi gelmedi mi? Acaba Ramazan hilali göründü mü görünmedi mi? Acaba bayram yarın olacak mı yoksa Ramazan'ı 30 gün mü tutacağız? Efendim bunlar hep Ramazan'da önemli Kurban'da önemli. Kurban ayının hangi gün girdiğini bileceğiz. Zilhicce'nin 8'inde Mina'ya gideceğiz. Dokuzunda Arafat'a çıkacağız, Arafat'ta vakfeyi yapacağız da hac olacak. Gün çok önemli. Onun için şeylere dikkat ederiz. Ee, ayın durumlarına, evrelerine, değişik şekillerine biz çok dikkat ederiz. Tabi yemin etmiştir, efendim bilmem e, kefaret var, orucu vardır. İki ay, şehreyni mütetabi ayni tevbeten minallah. İki ay oruç tutması lazım. E, i̇ki ay nedir? Bunların bilinmesi gerektiği için bu ayın durumları fıkıh alimlerini ilgilendirmiştir. Yazmışlardır, bilirler. Eh biz de öğrenmeliyiz, biz de takip etmeliyiz. İbadetimizi muntazam yapmak için hilali gözlememiz lazım yüksek tepelere çıkıp böyle bakalım Ramazan hilali geliyor mu, bayram hilali geliyor mu filan diye bu işlerle ilgilenmemiz lazım. Bugün hangi aydayız bilmek lazım, ayın kaçındayız bilmek lazım. Çünkü kameri ayların ortasına eya biz derler, eya mı biz ne demek? Nurlu pat günler demek. Neden nurlu oluyor? Geceleri mehtaplı olduğu için. Şimdi ben şöyle saatime bakayım söyleyeyim. Bakın bugün sefer ayının 14'ü Seferül hayır, hayır ve Sefer ayının, sefer diyorlar ama seferdir, satladır. Sefer ayının bugün 14'ü. Dün 13'üydü, yarın 15'i. İşte bu 13, 14, 15'ine eyyamu biz derler. Peygamber Efendimiz eyyamu biz'i hep oruçlu geçirmiş. Eyyamu biz oldu mu hep oruç tutmuş. E, bilmemiz lazım. Ben de Peygamber Efendimizin tuttuğu güzel oruçları tutmak istiyorum. Resulullah'ın adım adım izinden gitmek istiyorum. Tamam. Eyyamu biz işte Bugün ikinci günü, yarın üçüncü günü, oruç tutma günü yani. Ev, ee, e, görüyorsunuz, hep ilgili ibadetlerimizle ilgili oluyor. Bunları bilgi olarak şey, e, efendim şey yapmamız lazım. Bundan sonra hadis şerife geçelim. Şimdi şeytanlar ne mendeburduklar yaparmış, göreceğiz. Hadis-i şeriflerde bu o hadislere geçiyoruz şimdi. Sıra oraya geliyor bundan sonraki şerif sayfanın yedinci hadisi şerifi peygamber efendimiz buyuruyor ki inne şeyatine tavdu irayatihâ ilel esvâkı fe yedhulûne mâ evveli dâkhilin ve yehrucûne mâ âkhirih haricin. Ebu Ümame hazretlerinden rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Ne yaparlarmış bu şeytanlar? Bir tanesini bu Hadis-i Şerif'ten öğreneceğiz. Şeytanlar sabah erken vakitte bayraklarıyla flamalarıyla bayraklarıyla efendim çarşılara pazar yerlerine giderler. Erkenden. kuduven yani sabahın erken vaktinde çarşılara giderler. Gada yavdu gada zamanında yani e, işrak zamanında, sabahın erken vaktinde gitmek demek. Ticaret herkes erken gidiyor ya. Şeytanlarla bayraklarını açıp sabahleyin erkenden çarşı pazarlara giderler, pazar yerlerine giderler. Esvak, şey demek suuklar demek. Arapçada suuk pazar demek suku ökkazı duymuşsunuz bu kasbanayırı filan diye duymuşsunuzdur. Suuk çarşı demek asvakta çarşılar. Çarşı pazarlana hem de bayraklarını açarak bayraklı bayraklı ordu ordu demek ki grup grup gidiyorlar. ma ma'evleri dahilin çarşıya iç ilk giden adamla beraber giderler. İlk giden adamla beraber Daha alışveriş için hiç kimse gitmemiş. Birisi daha ilk defa pazar yerine geliyor. İlk gidenle beraber şeytanlar hemen giderler. Çünkü ne şeytanlık yapacaklar? İlkini bile kandırmak istiyorlar. Onun için ilk gidenle beraber giderler ve yakrucuna ma ahiri haric, en sonuncu pazarda eşyasını toplayıp da eminim ayrılanla beraber ayrılırlar çarşı pazar yerleri, panayır yerleri şeytanın ciridatı diyoruz ya kaynadığı yerlerdir. Öyle aldatırlar ki oğullarını, çarşı pazarlarda giderler mal sahibine onu aldatırlar, yalan söylettirirler. Yalan yere yemin ettirirler. Vallahi billahi idare etmez. Sus yalancı, edare bal gibi idare eder. Etmez diyor. Yalan. Vallahi billah'dan bunu daha pahalıya aldım. Yalan. Vallahi billah, talla, bilmem ne. Efendim, daha önce bir başkası daha fazla fiyat verdi de vermedim. Yalan. E kim söyletiyor bu yalanları bu satıcılara? Şeytanlar. Şeytanlar bayraklarıyla gittiler ya. Para kazanacaksın. Yalan söyle, müşteriyi kandır, kazan diyor. O da yalanı söylüyor, yeminini basıyor, günaha giriyor şeyden de işi gücünü sopak. Adam olduğunu azdırmak, saptırmak, kandırmak. Ondan sonra malları dizerler ön tarafa. Gösterişli, güzel yerlerini dizerler. Kaça bu? Şu kadara. Tamam, şurasından ver. Olmaz. Dokunma. Elleme. Ne olacak? Ben koyacağım. E hadi sen koy bakalım. Eller böyle, arka parmaklar hünerli. Önden senin bir tane istediğini alırken arka parmahtan üç tane senin istemediğin çürüğünü alır. Ondan sonra eve geldiğin zaman hanım azarlar. Nereden aldın bu çürük çarık mandarı. Ya öyle değildi. Most dizilmişti. Çok güzel görünüyordu. Ben de güzelini alayım da hanım bu sefer aferin desin diye geldim. Ama yine doldurmuş arkasından nasıl yaptı o kadar da dikkat ettim anlayamadım. Teraziyi koyarlar ondan sonra buradan alır katatesi küt üstüne atar. Tabi atılınca terazi kütüntü yere çarpa. Tamam. Dur bakalım. Yere çarpacak bir de havaya kalkacak. Ne olacak dur bakalım. Daha hafif aslında ama yere çarpar çarpmaz alır. Ya dur beklet bakayım. Beklese böyle kalkacak havaya tartıda hile yapıyor. Tartıda hile yapmak Kur'an-ı Kerim'de yasaklanmış büyük günahtır. Ölçüde tartıda hile yapmak. Tartılacak şeyin eksik tartılması ölçülecek şeyin eksik ölçülmesi. Kumaşı alır metreyi gerdirtir bir metre iki metre, üç metre döndürür eve gelirsin. Üç metre değil iki atmış, Üç metre diye aldın ama gerdirtti. Oyun etti ölçüde tartıda... oyun. Kim diyor bunları? Şeytan diyor. Allah ölçüde tartıda hile yapmayın, hile karıştırmayın diye emretmiş, dürüst ticaret yapın diye emretmiş. Şeytan da Allah'ın emrini tutturmuyor, insanları azdırıyor, saptırıyor. Ölçüde tartıda hile, konuşmada yalan, boş yere yeminler vesaire, hırsızlık çalma, çırpma hep bunlar Çarşı pazarda çok olur. E ne yapacak insan? Çarşıya pazara besmele ile gidecek. Eûzü besmele çekecek. Efendim, dua edecek, zikr, zikrederek gir, girecek çarşıya. Tesbih çekecek. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah. Allah'a bekler diyecek. Şeytanlardan Allah'a sığınacak. Yaptığı işe dikkat edecek. Dürüst, dürüst alışveriş etmeyi isteyecek Allah'tan. Dürüst insan bulacak. Dürüst kimseden alışveriş yapacak. Kendisi de dürüst davranacak. Böylece haramdan korunacak. Çünkü biz şimdi tasavvuf ehliyiz değil mi? Sizler, bizler tasavvufu seven insanlarız. Maneviyatın temiz olmasını isteyen insanlarız. Manevi yönden Allah indinde efendim makbul kullar olmak isteyen kimseleriz. Kalbimiz temiz olsun. Amelimiz Allah'ın kabul ettiği amel olsun diyen insanlarız. Bu tasavvuf yolunun temeli, ölçüsü, aslı, kökü, esası, ilk mühim kaidesi helal lokma yemek. Helal, helal lokma yemektir. Helal lokma yemedin mi, haram yedin mi, haram midene girdi mi, onun cezası mutlaka cehennemde biraz yanmaktır. Haramına göre göre. Bir lokma olsa bile, haram lokmanın temizlenmesi ce ce cehennemde olur. Cezası cehennemde çekilir. Onun için bu yolun yani ihlas yolunun, ihsan yolunun, iman yolunun, Allah'ın sevgili kulu olma yolunun, tekvah yolunun, tasavvuf yolunun temeli helal lokmadır. Onun için şeytan bayrağıyla gidiyor çarşıya pazara. Kökünden işi bozmak için. Kazancı, alışverişi bozup insanları kökünden suçlu duruma düşürmek için oraya gidiyor. Çarşı pazara ondan gidiyor. Ne yapacağız? Biz de şeytana uymamaya dikkat edeceğiz. Çok dikkat edeceğiz. Muhterem kardeşlerim sen, siz iyi niyetlisinizdir ama acemisinizdir. Acemi, tecrübesiz, bilgisi az. Şeytan, şeytan Hazreti Adem, atamız zamanından beri bu işi yapıyor. Usta, tecrübeli, kandırmanın yollarını, yöntemlerini çok iyi bilir. Seni düşürür, tuzağa düşürür, seni aldatır. Sen farkına varmasın, neden? Sen acemisin, bilgisizsin, toysun, farkında değilsin. Onun için şeytanın hilelerini bilmek lazım. Onun için sanıyorum, Hangi hadisler olduğuna bakamadım. Misafirlerimiz çok bir izdiham fazlaydı. Dersten önce bakamadım ama sanıyorum aşağı doğru olan gelen bilgiler çok önemli olacak. Şeytanı tanımak lazım. Şeytanın oyunlarını, hilelerini bilmek lazım. Şimdi şeytanın hilesi hakkında Evliya Allah büyüklerimizden bir tanesi anlatıyor mesela. Şeytan bir insanı kandıracak. Namaz kılmak isteyen bir Müslümanı şeytan kandıracak. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Koyunu kim parçalar? Kurt parçalar. İnsanoğlunun kurdu da şeytandır. İnsanı parça parça eder bu şeytan. Mahveder. Maneviyatını Efendim perişan eder. Şimdi şeytan gelir Müslüman'a namaz kılma der. Kılma namaz. Ne yapacaksın ya? ne güzel, ütülü pantolonun var üçüsü bozulacak, arkası kırışacak dizi çıkacak beğenmezler seni, kılma şu namazı der sonra da de, gideceksin çıkaracaksın her şeyini, abdest alacaksın üf be, aman ne zahmetli iş, abdest alacaksın ondan sonra camiye gideceksin zaten camiler pis zaten efendim bilmem ne bir sürü yalan söyleyecek ya kandırmak için, boşver gitme Bak burada ne kadar keyifli, zevkli şey var. Bak televizyonda ne kadar heyecanlı program var. Bak şimdi Beşiktaş Fenerbahçe'yi yeniyor, gol atacak tam böyle hücumanda. Bırakılıp da gidilir mi? Aman gitme. Yani herkesin tipine göre futbolu seviyorsa futboldan. Başka şeyi seviyorsa başka şeyden kılma namazı der. Onun da canı zaten kılmamak istiyor yani nefsi. içindeki nefsi de namaz kılmayı istemiyor Tamam kendini salıverir yani... E, selin üstüne... yaprak düşmüş gibi salıverir... namaz kaçtı ya... farkında ama işte... salıverir kendisini namaz kılmaz... hah... şeytan... namazı kıldırmadı bu müslümancıya... aldattı bu müslümanı ne yaptı yani... kandırdı... Allah namaz kılın diye emretmiş... Kur'an-ı Kerim'in kaç yerinde... namaz kılın diye emretmiş... şimdi bu adam tembellendi, aklına çeşitli fikirler geldi, canı istemedi, namazı kılmadı. Tembellettiren, canını istettirmeyen, o namazı kıldırmayan kim? Şeytan. içinden böyle uğraşır insanlar. insan da canı istemez namaz kılmayı. Neden? E, şeytan bastırıyor içerden insanın duygularına bastırıyor. Teklif ediyor, vesvese veriyor. Namaz kılmadan kılmaz. Beş vakit namazı kılmaz, cumayı kılmaz, bayramı kılmaz. Kimisi cumadan cumaya gelir, kimisi bayramdan bayrama gelir. Müslüman çocuğu ama beş vakit namazı kılmaz. Cumaya gelmez. Halbuki üç cumayı kılmayanın kalbi mühürlenir. Kapatılır. Cezayı çarptırılır. Kalbi mühürlenir. Kapatılır. Kalbi çalışmaz. Gönlü kararır. Artık kötü insan durumuna düşer. İyi insan olma, tarafı dumura uğratılmış oluyor. Şeytan bak işte namazı kıldırmadı. Bu mücadeleyi yapar şeytan. Namazı kıldırmama mücadelesini. Eğer Müslüman kuvvetliyse hadi oradan. Çör şeytan. Allah namaz kılın demiş. Ben bu namazı kılacağım. Efendim e, mutlaka kılacağım bu namazı. Allah Allah' şeytan bakar şimdi tecrübeli ya azılı tecrübeli usta aldatmakta usta kılma diyor kılacağım kılma kılacağım bir mücadele oluyor içinde amazı kılacağım bakar doğrudan doğruya olmuyor Tamam tamam kılama şu işi bitirdi öyle şu işi bitir de öyle kıl şunu da bitir bak şimdi şu maç bitsin yani sonucu çok önemli şu maç bir bitsin. Bakalım kim galip gelecek? Ne olacak ya? Ne olacak? O galip oldu, bu galip oldu. Ne olacak yani? Onu seyrettirirken namazı kaçırttırır. Veya şu yazını bitir de öyle. Şu sayfayı tamamla da öyle. Elindeki işi tamamla canım. Bitiriver de tamam kılacaksın. Kılacaksın. Tehir eder. Tehir ettirmek de şeytanın bir oyunudur. Hayırlı işi yaptırmamak da bir oyun Şimdi namazı aldık, namaz konusundaki oyunlarını anlatıyoruz şeytanın, ilk önce yak kılma diyor namazı, hayırı yaptırmak istemiyor. Engellemek, şeytanın bir oyunu, yaptırtmamak, kötü göstermek, istetmemek şeytanın bir oyunu. E illa istiyor, kılacağım diyor, iyi terbiye almış, namaz kılacak, belki tehir, tehir tehir etmeye tesvif derler Arapçada, tesvif. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki helekel müsevvifun tehir edenler helak oldular. Tehir etmeyeceksin. Yok. Tehir yok. Ben hemen kılacağım. Diyecek yani. Tehir yok. Tehir içinde şeytan unutturmayı düşünüyor. Unutturacak, öyle kıldırmayacak. En çok sabah yiğin olur. Uyanırsın, müezzin allah Ekber, allah Ekber diyor, kulağın duydu. Tamam uyandım, namazı kılacağım ama kafam biraz sersem, uykumu toparlayamadım. Şöyle biraz gözlerimi kapatayım yatağın içinde, kafamı toplayayım ondan sonra kalkacağım. Gözünü bir daha bir kapatırsın, biraz sonra kalkacağım diyor yani. Kalkacağım, tamam uyandım diyor. Bir uyanırsın bakarsın ki güneş doğmuş. Çok. Keşke o gözümü kapatmasaydım. Uyandığım zaman zıp diye kalsaydım. İşte bak şeytan tehir ettirince tehirde yaptırmıyor. Tesvif helak eder insanı. Tesvif. ileride yapacağım. Sonra yapacağım demek. Ne yapacak? Hayırı hemen yapacak. İkinci oyunu tesviftir. İlk oyunu yaptırmamak. İkincisi tehir etmek. Tehir arasında bir oyun yapmayı düşünüyor. Üçüncü oyunu hayır ben tehir etmem hemen kılacağım derse üçüncü oyunu aceleye getirtmektir. Tamam tamam, madem öyle illa kılacaksın, çar çabuk kıl da maç kaçmasın. Takır tukur takır tukur takır tukur kıl, çabuk ya Allah Allah kaçacak, bilmem ne bu sefer de acele ettirir. El acele etü şeytan. ette enni minel rahman Düşüne düşüne, ağır ağır, güzel güzel, teenni ile hareket etmek Rahmandandır, acele şeytandandır. Hayırlı bir işi gürültüye getirmek, gargaraya getirmek, efendim, çalıp çırpıp çabuk yapmak, efendim, şeytanın işidir. O çeşit acele, şeytanın işidir. E, zor düzgün oku bakalım ya. Şimdi bakıyorsun bir delikanlıya, babası zorluyor. Gel namaz kıl. Baba kılacağım, hayır şimdi kıl. Peki. Geliyor, babasının göz önünde namaz kılıyor. Allah-u Ekber! Allah-u Ekber! Rabbenavel-i Kelam! Süp süp süp süp! Süp ne demek? Subhanallah ne demek? Kulak veriyorsun, süp süp süp süp süp! süp Kalkıyor, Allah-u Ekber! Allah-u Ekber! Allah-u Ekber! Allah-u Ekber! Dur bakalım, Fatiha'nın kaç ayetini okudun? Yedi ayetti bu. Dalil nasıl geldin daha böyle elhamdülillah derken? Harfleri yutarak, ayetleri yutarak... Çabuk kıldı. Selamünaleyküm selam Rabbim. Hop kaçıyor. Gel bakayım diyor. Senin şimdi bu kıldın namaz oldu mu? Olmadı. E kıldım. Olmadı. Peygamber Efendimiz birisini öyle acele kıldığını gördü. Yanına çağırdı. Dedi ki. Ey şahıs. Ey filanca. Sen namazı kılmamış gibi oldun. Kılmadın sen. Yeniden kıl dedi. Hızlı kıldığı için. Bir akıldı, kıldı. Gene hızlı kılınca sen namazı kılmadın. Bir akıl dedi. Ondan sonra da gene hızlı kılınca farklıydı. Allahu Ekber deyince, ayakta durunca şöyle bir es Dur. Kıraatini güzel şey yap. Rükuya varınca, şöyle rükunu bir şey yap. Azaların dinlenecek kadar dur yani. Böyle böyle gerilim içinde değil. Gerilim içinde. E şeyler peş peşe değil yani. Dur. Heh, bu böyle duruyor desin herkes gören. Seve Allahü'l-i Merhamide de halk böyle hareketli değil dur. Yüküye vardığın zaman secdeye vardığın zaman dura dura dinlene dinlene kıl diye tarif etti. Öteki türlü namazın olmadığını söyledi. Şeytanın üçüncü oyunu nedir? Aceleye getirmek. Çabuk kıl hadi. Film kaçmasın. Efendim vesaire bilmem ne filan. Sünneti kılma. Sünneti kılma. Zaten ikincinin sünneti Peygamber efendim, zaman kılmamış sen de kılma. Bak nasıl, nasıl din biliyor, nasıl fıtkı da biliyor, gördün mü? Peygamber Efendimiz bazen kılmamış, sünneti gayrı müekkede, senin kurmaz seni. Nasıl biliyorsun sünneti müekkedeyi, gayrı müekkedeyi? Peki müekkedeyi biliyorsun da niye kılmıyorsun? Müekkedenin müekkede olduğu zamanda o sünneti niye kılmıyorsun? İkincinin sünneti gayrı müekkede ama yine kılmaya çalışacaksın. Mümkün olduğu kadar. Sünneti kırpıştırır. Efendim bilmem ne yaptırtır. Duayı yaptırmaz. E selamünaleyküm. Aleykümselam. Benim pomucum nerede? Hop, hadi Allah'a. Hayrola, nereye gidiyorsun? Geçiyorum, Namazı kıldım. E bu namazın ve Allah'a mentes selamı yok mu? Bir, bir selâdü selamı yok mu yani? Ne bu böyle? Acele. Sıkılıyor şeytan. Sıkıyor içeriden, acele ettiriyor. Şeytanın bir oyunu aceledir, müsterap kardeşim. Bir oyunu yaptırmama. Bir oyunu tehir etmek, bir oyunu acele getirmek. Yok, ben Esat Hocam'dan İskenderpaşa Cami'nde Camii'nde duydum, öyle namazı acele kılmak yok. allah Ekber derim, güzelce okurum, yükümü, secdemi, hakkını vererek yaparım. Hakkını vermeye ne dinliyor namazda böyle usulünü tam uygun uygulamaya, güzel yapmaya ne dinliyor? Tadili erkan. Tadili erkan ne demek? her namazın her bölümüne hakkını adaletli vermek demek. Tadil güzel yapmak, adaletli yapmak demek. Tadil erken. Ayakta durmasını adaletli, güzel yaptı. Hakkını yemedi. Çalmadı. Rükürsünü adaletli yaptı. Çalmadı. Secdesini adaletli yaptı. Çalmadı. Sübhane, Sübhanallah'ı çalmadı. Süb demedi. Efendim, her şeyi güzel yok Tamam. Tadili erken. Tadili erken ile namaz kılacağım ben. Ee, şimdi şeytan bunu nasıl aldatsın? Çetin ceviz. Kılma dedi, kılacağım diyor. Tehir, et, tehir etmem diyor. Aceleye getir dedi, aceleye getirmem diyor. Kulunat şeytan bu sefer oyunu değiştirir. Başlar yaltaklanmaya, etmeye. Ya sen ne iyi Müslümanmışsın be. Maşallah ya. Allah Allah. Sen şöyle halkın karşısına çık. Herkesin göreceği bir yerde. Öyle bir namaz kıl ki... Herkes görsün, namaz nasıl kılınırmış anlasın. Göster bakalım bir millete namazın nasıl kılındığı. Şimdi ne yaptırıyor? Gösterişe kaydırıyor. Çünkü gösterişi de Allah sevmiyor. Gösteriş de riyakarlık deniliyor. Riya göstermek demek Arapçada. Gösterme. Yani başkası görsün diye. Bak ben ne kadar namaz kılıyorum görün ey cemaat Müslüman. Allahu ekber. Bak görüyor herkes. Tamam. Şişiyor, kabarıyor filan. Ha buna derler, riyakarlık, gösterme. Başkasına göstermek için amel yapmak. Bu da amelleri iptal eden bir sebeptir. Riya oldu mu, Allah o ameli kabul etmez. Riya yaptırmak istiyor. Tamam, sen çok namaz kılıyorsun, çok güzel namaz kılıyorsun. Sen tamam şey yap. Bazıları vardır, böyle ibadetleri, ya ben onu çok güzel yaparım. Yani övünmek gibi olmasın ama ben onun hususta bir tane filan der. Şeytan oradan popo şey yaptık diyor, kendini beğendiriyor diyor, bile gösterişe kaydırtıyor, oradan Allah'ın sevmediği bir kut durumuna getirmek istiyor dört. Yok ben öyle bir şey yapmam, ben gösteriş taraftarı değilim, bir e, tavaziyim, kendimi beğenmiş bir adam da değilim, işte şöyle kıyıda kendi halimce namazımı kılacağım. Öyle mi? Ay be sen benim umduğumdan daha da iyi bir insanmışsın, o zaman sen. Hakikaten bu gösteriş çok kötü, gösterişçiyi, riyakarı Allah sevmiyor, en iyisi sen namazını evinde kıl, camiye de gelme, hiç kimse görmesin, evinin bir köşesinde sessiz sedasız namaz kıl. Şimdi ne yapıyor? Cemaatten, cemaatten...